Hazırlayan ve sunan <gülüyor> Muammer Ketenciolu. <gülüyor> Sevgili dostlar, Tuna'nın benim yanımdan hepinize merhaba. Ben Muammer Ketancıoğlu, sevgiler, saygılar sunuyorum hepinize. Bugün yalnız değilim iki kişiyiz. Ee, İzmir'den çok sevgili bir dostum var. Yanımda pro programı birlikte yapacağız. Ee, şarkıların... <gülüyor> Size, sizlerle paylaşacağım şarkıların sözlerini kendisi çevirdi ve çok keyifli, şiirsel bir Türkçe ile onları paylaşmaya çalışacağız sizlerle. Ben önce ona hoş geldin diyorum. Hoş geldin sefer Teşekkür ederim. Ee, seninle ve dinleyicilerinle birlikte olmak benim için de gerçekten mutluluk verici. Ee, evet, kabul etmek zorundayım. Aşık diyor bir ayrıcalık değilip e, şey yapalım, birazcık e, şımarıklık yapalım. Nadiren tabii yaptığımız bir şey bu. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün e, Kuzeydoğu Macaristan'dan, Zatmar bölgesinden ee, bir roman grubumuz var. Romani Rota grubun ismi. Yani e, roman tekerleği, gene tekerleği. Bu arada e, baştan beri oldukça dikkatliydim bu konuda. Yani Çingene sözcüğünü çok fazla e, kullanmama yanlısıydım. E, bu konuda bir değişiklik kafamda yok. Ancak e, çok da katı olmamak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle şiirsel dilde e, tabii biz hiçbir zaman yüzyılların kötü çağrışımlarını içermesini istemiyoruz bu sözcüğün ve o anlamda kullanmıyoruz zaten. Ve e, özellikle şiirsel dilde e, Çingene sözcüğü Türkçe'ye çok hoş bir e, duyarlı, hoş bir e, çağrışım katıyor diye düşünüyorum. Ve e, bu sözcüğü zaman zaman kullanmaktan e, korkmayacağımı özellikle bu program için e, belirtmek istiyorum. E, fakat e, ağırlıklı olarak Terciheceğim sözcük tabii ki Roman sözcüğü Romani Rota grubu kendisini Şehir Folk bandı Şehir Folk grubu olarak e, Tanımlıyor 1985'te e, Kuzeydoğu Macaristan'dan e, Budapest'e gelerek Kurdukları bir topluluk bu e, Yaklaşık e, 16 senelik Bir topluluk e, Bildiğim kadarıyla iki tane albümleri var ee, ben size birincisini bugün sunacağım. Birincisinden e, tümünü olmamak koşuluyla epeyce önemli bir kısmını, yarısına yakınını sizlerle paylaşacağım. Ee, grubun detaylarına ve genel e, tarihçesine girmeden önce veya işte, e, Kuzey Doğu Macaristan'daki özellikle e, vakti zamanında Romanya'dan göçmüş bu yüzden de olah romanları, olah çingenileri olarak yani Ulağ bizim deyimimizle e, Ulağ için genel olarak adlandırılan e, bu popülasyondan yetişmiş bir e, gruptan çok detaylı olarak bahsetmeden ilk şarkımızı önce sözleriyle sonra da e, şarkının kendisini olmak üzere paylaşmak istiyorum şarkımızın ismi Gecenin karanlığında yürüyorum. Sırbistan'dan e, bir roman dans melodisi bu. E, Roman'ın rota grubu yalnız Kuzeydoğu Macaristan'dan, kendi yörelerinden değil... ...Balkanların e, pek çok bölgesinden roman şarkıları ve dansları seslendiriyor. Önce e, şarkımızın sözleri ardından da kendisi. Gecenin karanlığında yürüyorum. Gecenin karanlığında zavallı annemi düşünerek yürüyorum. Ona güzel çiçekler getiriyorum. Bunun onu mutlu edeceğini biliyorum Söyle bana Tanrım neden hayatta bu kadar acı var Söyle bana annemiz neden hasta? Ona baktığımda ruhum bile ağlıyor Tanrım keşke o iyi olabilse Pencereden dışarı bakıyorum ve yeryüzündeki her şeyi kaplayan karı görüyorum Hava çok soğuk kaderimiz acımasız Dünya açlık çekiyor Söyle bana Tanrım neden hayatta bu kadar acı var Fakirliğimi görebilirsin. Şans bizi terk etti. Yeryüzünde yaşayan iyi insanlar var Tanrım. Onlara yardım et eğer yapabiliyorsan. <Gülüyor> Bugün sizlere Romani Ruta grubundan Çingene Tekerliği adındaki Kuzeydoğu Macaristan ulah çingenelerine ait e, topluluk paylaşıyorum, sunuyorum. E, şehir folkloru kavramı aslında bütün dünyaya özgü 20. yüzyılda e, ortaya çıkan bir kavram. Sanayileşmenin e, ime kazanmasıyla e, şehirler şehirlerin büyümesiyle ve özellikle taşradan e, şehirlere akın olmasıyla ortaya çıkan bir kavram bu. Yalnız Macaristan'da değil, dünyanın her tarafında ortaya çıkan bir kavram. Ve popüler şehir müzikleriyle köyden gelen köyden taşınan kırsal müziklerin bir anlamda bir ortalaması, bir karışımı oluyor. Tabi bunu icra eden her gruba göre çok çeşitli özgünlükler giriyor işin içine. İşte grup üyelerinin nereden geldiğine çalış üstüplarına ve özel dahi yani e, müzikal tavırlarına kadar pek çok değişken belirleyici olabiliyor. E, şehir folkloru üreten grupların ortaya çıkarttıkları stillerde. Şimdi Macaristan'da da e, 1960'lardan sonra e, bu kavramdan bahsediliyor. Hem e, Macar müziği için hem de Macar, Macaristan'daki roman müziği için geçerli bu. E, 60'larda Batı Avrupa'da ve Amerika'da ortaya çıkan pop geleneğinin bir şekilde Macaristan geleneksel müziğinden kaynaklanan formlarla desteklenerek popüler türlerin oluşması olarak başlıyor şehir folkloru. Fakat daha sonra yavaş yavaş biraz daha geleneksel müzik tabanına doğru yerleşiyor. Çünkü hem göç artıyor hem de e, batı müziğinden o, aynen geçen formların kabul görmesi o kadar da mümkün olmuyor çünkü e, özellikle Macaristan e, folk geleneği çok zengin bir ülke e, dolayısıyla mutlaka bir e, karışım aramak zorundayız e, ve geneliksel Macar müziği veya geneliksel roman müziği ikisi için de geçerli bu <gülüyor> köylerden gelen Müzisyenler kısa zamanda hem kendi aralarında kurdukları diyaloglar, müzikal diyaloglar, birbirlerinden öğrendikleri tavırlar hem de o zamanın popüler türleriyle şehir yaşantısı içinde girdikleri iletişimle kendilerine özgü tarzlar yaratmaya başlıyorlar. Şimdi Macar roman müziğinde 1960'lara kadar hiçbir enstrüman kaydına rastlamıyoruz. Genel olarak e, vokal e, karakteristikte, vokal e, performans son derece önde. E, diğer ülkelerdeki romanlara e, baktığımızda aslında biraz spesifik bir durum bu. E, belki Macaristan'daki roman nüfusun kalabalıklığı ve kendi yerel kültürlerini e, daha iyi koruyup zenginleştirmeleriyle bağlantılı olarak. İşte e, 1960'lardan itibaren gitar Tamburo ve e, mandolin özellikle Macar roman gruplarının vazgeçilmez şarkıları olmaya başlıyor. E, bugün duyacağımız Romani Rota e, grubu içinde geçerli bu. E, fakat e, özellikle enstrümantal müzik e, genel olarak yaygınlaşıyor. Vokal müziğin belki zaman zaman bazı gruplarda önüne geçtiği oluyor ama e, şu anda incelediğimiz grupta Romani Rota grubunda e, eski geleneksel vokal teknikleri ve e, tavırları e, büyük ölçüde önde. E, bunlara e, dokunmaya devam edeceğim. Şimdi ikinci şarkımızı dinleyelim. E, önce yine Sözler sevgili Sefa'nın Seslendirici'ye ardından yine şarkının kendisi. Elem Kalbimi Dağılıyor. paşan ismi. Bu da Nageset e, köyünden. Yani e, Roman Rota grubunun Vakti zamanında 1985'te göç ettikleri kendi köylerinden e, alınmış bir parça. Kuzey Doğu Macaristan'dan, Zatmar bölgesinden ve Nageset köyünden elem kalbimi dağılıyor. Hızır gözleme, kızın eteğini yaktı. Eğer yandıysa yeni bir etek almaktan başka yapacak bir şey yok. Elem kalbimi, yüreğimi dağılıyor. Zindan ise bütün yaşamımı. Tanrım bana ne yapabileceğimi söyle. Bu dünyada nasıl yaşayabilirim söyle bana. Evimin yolundayım, evimin yolunda. Gökyüzü üç parçaya ayrılıyor. Bir eve varabilsem, ölsem bile gam yemem. Macaristan'dan roman topluluğu Romani Rota'yı dinliyoruz. Açık Radyo'da Tuna'nın beri yanında. Ee, Macaristan'daki roman topluluklarına genel olarak baktığımızda e, çok küçük bir azınlık. E, Taşlı'daki küçük şehirlerden ama e, çoğunluk e, özellikle Kuzeydoğu'daki Macaristan romanlarının yoğunlukla yaşadığı bölgeden e, büyük şehirlere göçerek e, ortaya çıkan topluluklar. Ve e, hemen bir parantez içinde şunu belirtmem gerekir. Ee, şehir folkları veya şehir folku kavramın içinde özellikle 60'lı yıllardan sonra şehirlerde yaygınlaşan ve insanların e, rahatlıkla dans edip e, içki içebileceği çeşit tavernalardan bahsetmek gerekir. Buralarda e, ağırlıklı olarak geneliksel müzik e, formları yaygındır. Tabii ki şehir Hayatına uymuş işte periyodik olarak bir grubun orada çaldığını düşünürseniz e, pek çok popüler etkiyi, e, günlük modern etkiyi de e, bu grupların yaptığı müzikte bulmak mümkün. İşte e, gitarlar, bas gitarlar şunlar bunlar bu müziğin içine zamanla girmiştir fakat e, temel olarak geleneksel kimliğini e, kaybetmemiştir. Şimdi grup 1985'te Nagese köyünden. Ee, Budapest'e göç eden e, gençler tarafından kuruldu demiştim. 1987'de e, grup tekrar kendi köyüne dönüyor ve kendi yörelerinin e, şarkılarını e, çalan aynı zamanda danserlerinde de müzik yapan bir grup olarak köyüne geri dönüyorlar. E, 89'da tekrar e, Peşteye dönüyor grup ve e, aşama aşama küçük bir topluluktan bugünkü e, renkli durumlarına ulaşıyorlar. Şimdi temel repertuarlarında Nageset köyünden ve Kuzey, Kuzey Doğu Macaristan'dan Ola Çingene şarkıları var. Ee, bunun dışında Transilvanya ve diğer Balkan ülkelerinden roman şarkılarına e, sıklıkla yer, yer vermekteler. Ee, evet, e, grup pek çok benzeri gibi enstrümantal e, melodilere söz yazarak veya e, anonim sözleri enstrümantal pek çok melodiye uyarlayarak e, şarkılarını oluşturuyor. Bu teknik ayrıntılara devam edeceğim. Yine bir şarkı dinliyoruz. Bu şarkımızda e, konuk bir sanatçı var. Son derece önemli bir sanatçı. Kalman Baloch. E, yine Macaristanlı roman müzisyenlerden simbalon dediğimiz e, vurmalı çalgıyı daha doğrusu Kanun ailesinden, Santur ailesinden çalgıyı e, dünya ölçüsünde e, sevdiren önemli müzisyenlerden birisi. E, Kalman Balak'un katılımıyla Romani Rota grubu sözlendirecek. E, tabi önce sözler, Tanrım neden bu denli fakirim? Parşanlı ismi. Tanrım neden böylesine fakirim? Biliyorsun iyi biriyim. O zaman söyle bana neden böylesine fakirim. Gör bizi Tanrım, biz buradayız. Kötü değiliz. Yapabildiğimiz kadar yaşıyoruz. Müzik yapıyoruz, gitar çalıyoruz. Şimdi param yok çünkü bugün müzik yapmadım. Dışarı çıkıp müzik yaparsam çok para kazanabilirim. Kardeşlerimi toplayacağım. Böylece onlarla birlikte olabilirim. Meyhaneye gideceğiz ve bu gece orada müzik yapacağız. Orada meyhanedeydik. Hoş zaman geçiriyorduk. Fakir çingene hesapları ödedi. O iyi bir insan. Eğer zengin olsaydım Tanrım, ilk olarak bir at satın alırdım. Şehre gider ve büyük bir çingene olurdum. la de son Grubum grubun ile birlikte simbaloncu, ünlü müzisyen Kalman Balok'u dinledik ve Romanya'dan bir roman parçası e, seslendirdiler. E, hiç aslında değinmeye gerek yok. Şarkıların sözleri, e, romanların yaşadıkları sosyal sıkıntıları, e, kendi günlük hayat e, tarzlarından e, çok önemli kesitleri çok net olarak aktarıyor. Şimdi Romani Rota grubunun geleneksel müziğe bağlayan pek çok özellik var. Öncelikle enstrümantal melodileri anonim sözlere uyarlıyorlar. Bu bir. E, genleksel melodiler bunlar. E, çalgıları daha doğrusu e, evet e, vokal söyleme tekniklerini çalgıları e, taklit etme biçiminde e, karşımıza çıkarıyorlar. Özellikle ağız bası dediğimiz ağızla baskı tervari ve şarkıyı vokal teknik destekleyen ifadeleri bol miktarda rastlıyoruz özellikle kuzeydoğu Macaristan'ın kendi bölgelerinin şarkılarını seslendirirken aynı zamanda kaşıklar kullanıyorlar konserve kutuları kullanıyorlar bunlar hiçbir zaman bırakmak bırakmadıkları onları geleneğe bağlayan özellikler. Kuzeydoğu Macaristan'la Transilvanya romanları arasında da çok yakın bir ilişki var e, Transilvanya'daki zengin enstrümantal melodileri e, sözler anonim sözlerle e, seslendiriyorlar ve bu versiyonlarda temel karakteristikler e, double bar dediğimiz daha çok dörtlü olmayan düzensiz e, vokal diziler e, başka ne söyleyebiliriz Özellikle e, grubun bir Balkan topluluğu olarak e, ya da Balkanların diğer bölgelerindeki roman türkülerini seslendiren grup olarak e, ortaya çıkmasına büyük ölçüde yardımcı oluyor. Yani aynı zamanda e, vokal, tekniği enstrümantal destek. E, şimdi dinleyeceğimiz parçamızın ismi e, bütün romanları bana davet ettim. Yine... Ee, Balkanlardan, Selanik'ten e, Bir roman halk türküsü bu Tekrar roman Önce sözler sonra da şarkının kendisi Bütün çingeneleri bana çağırdım Bütün çingeneleri bana davet ettim Güzel bir düğün yapalım İşte çiçeği burnunda çift Romanlar geldi Zengin, fakir hepsi burada benimle Kızlar çok güzel dans ediyor Dansları herkesi mutlu ediyor. Danslarının diğerlerini mutlu ettiğini bilerek çok zarif dans ediyorlar. Çingeneler, toplanın, güzel zaman geçiriyoruz. Şimdi güzel şarkılar söyleyeceğiz. Bir şarkı erkekler, bir şarkı da kızlar için. Böylece onlar bizim için ve bütün dünya için dans edecekler. Doğu Macaristan'dan roman grubu Romani Roto'dan Selanik'ten bir roman parçası e, sundum. E, bu grubun oldukça araştırmacı yönü olduğunu anlıyoruz repertuvardan Çünkü özellikle e, Yunanistan'da romanların çok yaygın olarak kendi dilliliğini kullanmadığını biliyoruz Türkiye'de olduğu gibi. Dolayısıyla çok özel örnekleri bulup çıkarıyor bu grup. Şimdi e, üyelerini öğlelerin ismini sizlere sayayım. Ferenc balok vokal çalıyor, vokal, gitar çalıyor, ağız bası, e, aynı zamanda kaşıklar ve darbuka ile e, bizimle beraber e, ağız basından bahsetmiştim biraz önce şarkılara, özellikle Kuzey Doğu Macaristan'daki roman şarkılarına bir çeşit e, bas gitar efekti e, veriyor. Ildeko Varga vark, e, vokal. İstvan Balogh ağız bası ve vokal. Aynı zamanda e, su tenekesi çalıyor. Gitar, darbuka. E, Ilona, Ilona Parkaş, yine sesiyle katılıyor gruba. İstvan Nagi, e, ses, tambura, buzuki, mandolin. Gitar ve ağız bası ile katılıyor. E, aynı zamanda konuklardan Kalman Balogh'tan bahsetmiştim. E, ileride başka konuklar da var onlardan da söz edeceğim. Şimdi e, Romanya'dan bir dans teması var. Önce yine sözler sonra şarkının kendisi. Çingeneler tırmıklarla bana saldırıyorlar. Onlara ben sizin gibi değilim dedim. Hey çingeneler kalkın hadi dans edelim. Hey kadın şarap getir bize içelim. Buraya gel yanıma otur. Bize şarkı söyle dans edelim. Ah Tanrım, her şeye gücü yeten Tanrım. Kanunlara uymamız için bize yardım ettin. Hey çocuklar, sağ olun bizi şereflendirdiğiniz için. chamando que amaramenteamente que la hola ay Yeke Ay Romanya'dan bir dans teması seslendirdiği Kuzey Doğu Macaristan'dan Romani Rota topluluğu. Hemen bütün Balkanlarda yaygın bir roman halk türküsünü dinlemeye devam edeceğiz. Önce sözleriyle birlikte. Bahçenin ismi Hey Diri. tüm Balkan'da yaygın bir halk türküsü bu. Hey sen Diri, nasıl oldu da zavallı karını öldürebildin? O bana uygun değildi. Beni öpmedi bile. Sonunda başka birisi için terk etti beni. Hey sen, diri, sen karını, güzel karını öldürdün. Doğru, karım güzeldi. Evet onu öldürdüm, bana ihanet edemesin diye. Sevgili Tanrım, karıma yaptığımdan dolayı üzgünüm. Çingeneler, çocuklar, söyleyin bana bütün bunlar nasıl olabildi? grubunu dinlemeye devam ediyoruz. Heydiri adında bir parça dinledik. Sevgili Cüneyt Cebenoyan, açık radyo programcılarından. Heydiri adlı parçaya dikkat çekmiş Jim Hendrix'in. Teması da benzer demiş. Tabi pek çok şey pek çok şey etkiliyor. Mutlaka bir yakınlığı belki vardır. Kim bilir. En azından bu yakınlığı, ve tema benzerliğini burada vurgulamakta yarar gördüm. Sağ olasın Cüneyt'cim. Vahşi Güvercin adlı parçamız şimdi sırada e, toplumun Romani Rota grubunun kendi köylerinden, Nageset köyünden. Vahşi Güvercin. Vahşi Güvercin buğday ayıklıyor. Çan, üzgünce çalıyor, çok üzgün. Çünkü güvercinimi gömüyorlar. Buğday, tahıl ve biraz tütün. Böylece komşum Jansi sigarasını tüttürebilir. Dur kadın, senin şarabını içmeyeceğim. Yerine, et set ırmağının sularından içeceğim. Irmağın buzlu sularından. Nika, seni bir daha asla görmeyeceğim. Çocuklara iyi bak ve beni daima hatırla. <gülüyor> Somarovan desaulagaram, aziri I de la de so te quiero, ande la madre salte yo, yo vauma de chao remasa, esta le bar de que no le. Ay la di la di la la di la di la la di la di la di la di la di la di la di la di la di Oremos algo atrás sobre canaisляtas mordugo. El lindruño de las velas humildas. El personas intencionales la de gradoshedrasarsita. El dominiente será un respuesta Antán Pearl Harbor. El inicio será la primera 一瞬 de baile марта. El bairro prescri redondo éoohi nena mujer de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 I can't be so mad at check in for <foreign> your boy. I saw be <language> so mad at check in I can't be so Egitir, ettiğin bir Bu şarkıda temel e, vokalde şarkıyı asıl söyleyen e, Joseph Baloktu konuk sanatçılardan birisiydi bu da. Evet Roman Rota grubunun son kez dinleyeceğiz şimdi fakat bir şeye dikkat çekmek istiyorum e, bizim e, duygu anlatımlarımıza göre e, yaygın e, standartlarımıza göre e, farklı bir e, moddalar özellikle e, Roman halkı için geçerli bu. Ee, örneğin ölüm teması, e, son derece olmakla birlikte bu parçada e, ölümü bu şekilde e, ifade ediyorlar. E, belki bizim normlarımıza göre biraz farklı geliyor fakat e, sonuçta hayat tarzıyla e, bağlantılı bir şey. E, Rebetiko müzisyenlerinin menzarının başında müzik yapılması gibi bir şey zannediyorum bu. E, evet son kez. Romani Rota grubu Makedonya'dan bir parça seslendirecek. Makedonya'dan bir roman parçası e, seslendirecek. Kara Toprak Taşır Beni parçanın ismi. Önce yine sözler. Kara toprak taşır beni. Büyük orman gizler. Soğuk rüzgar eserse Tanrı bana yardım edecek demektir. Eğer acı beni uykuya sürüklerse düş benliğimi kaplayacak. Uykuya daldığımda Tanrı Yukarıdan rüyalarımı izleyebilir Uyuyorum Uyuyorum gözyaşlarım süzülüyor Yağmur geliyor Gözyaşı dökmek için nereye gideceğim Gökyüzü Ellerimi açıp yalvarıyorum Tanrım fakir çingenelere yardım et Böylece yeryüzünde dışlananlar olmayalım Gökyüzüne bakıyorum ve ağlıyorum Çingeneler Dikkatli ve daima iyi olun İyi insanın ne demek olduğunu Tüm dünyaya gösterelim Yüce Tanrı'ya teşekkür edelim, bizi yok olmaktan koruduğu ve yeni bir yaşam sunduğu için. Tanrım, daima bizimle ol. Sevgili dostlar bu keyifli insani dilekler içeren e, Makedonya kökenli roman halk türküsü ile bitirdik. Bugün Roman Rota grubunun sunulduğu programı. Evet Tuna'nın bir yanı haftaya tabi sizlerle beraber olacak. Fakat önce e, İstanbul'dan ve İstanbul dışından açık radyoyu dinleyen herkese bugün öğrendim. Gül da Bulgaz'dan dinleyen, da dinleyenlerimiz varmış. E, onlara da sevgi selam gönderelim buradan. Ondan sonra sevgili dostum Sefa'ya şarkıların sözlerini bizimle paylaşmakta yardımcı olduğu için teşekkür edelim Sağ olasın Sefa'cığım Ben de çok teşekkür ederim, çok büyük bir keyifti benim için Ardından yine program sonrasında 20 dakika telefonunun başında olacağımı hatırlatayım 296-23-89'dan 92'ye kadar 296-23-89-90-91-92 bir hafta sonra görüşmek üzere sevgiler saygılar haftanız keyifli geçsin